kadar hiç kimseye okumadım. He. Ondan sonra gece rüyamda gördüm dedem. Öyle baktım. Millet dolmuş. Ben <gülüyor> orada, dışarıda duruyorum. Ya ben buradayım. İçeride kim var? Gitti. İçeride. <gülüyor> Cemaatin önüne geçmiş dedim. Benim oğlum dedi. Ben konuşuyorum. Ondan sonra güldü. Ee, oğlum dedi. ok millete dedi faydası olurdu. Rüyamda. Allahümme Uyandım. Efendim. Ondan sonra cesaret geldi okuma. Allah'a bak. Görüyor musun? Bereketi. Ya Ondan sonra okumaya başladım. Odur budur etrafta ne kadar kitap varsa onu millet bana getir. Yani ebesinden, dedesinden kalmış. Kendi okuyamıyor. Bir baktım kitap çoğaldı. Allah. <gülüyor> ondan <Begülüyor> sonra o kitaplardan her birinden derledim topladım. Duaları. Sonra bu son elinde beş ya da dört tane büyük kitap var. tam harika. Onlardan dedi bana bir tanesi hocam diye bunu ben okuyamıyorum. Tabii elinden gönderdi adam. E, Muhtim ara bezetlerin şanları, şu bezetlerin şazı, mesela şeyinin tarikatın diğer tarikatlardaki bütün kitalar, dua üsullerinin günlük dua, harbiler, <gülüyor> efendim, sabah öyle akşam bildikleri, onunla bütün çeşitli dua örneklerin hepsinde maşallah. Baktım baktım aman Allah'ım ne sırlar var ya. Yani, yani e, bu sırlı işlerden bütün ta Hazreti Adam'den beri. Elden ele gizlice gelmiş olan dualar var. Dualar bazen Rumuzluf'u. Kimi Suriyanice yazılmış, kimisi İbranice yazılmış, kimisi diğer dillerde, Hz Adem'in rivayete göre dilleri de en eski dillerden kabul ediliyor Suriyanice onlardan var. Onlardaki o kelimeler elbette Arapça bizim bildiğimiz şeylerin karşılığı geliyor ama o halk o, o toplum o zamanın ihtiyacına göre farklı kelimeler bak ne, esmalar kullanmış, ee, işte acayip tesir oldu maşallah ben bunu sadece diğer hareketlerde var zannediyordum <gülüyor> baktım mı? E, Şirin Hazretleri'nin e, yolunda da e, varmış geçen gün ona baktım hayret ettim yani demek ki bugün bazı nakşi falan, nakşi şeyleri farklı boyutlarda da e, geçmişte varmış Bunlar bu açtan e, zenginlik oluyor. Evet. O mesela Sur duası gibi birçok Ceziliyye gibi dualar çok tesis, gerçekten. Yani bayağı mucizevi bir ifadeyle kullanabileceğimiz dua tarzıdır. Hem sevilen, sayılan herkesi ettiği durumu sağlıyor bu <gülüyor> dualar. Kendisi daha önce günlük ilk yapar, yapan insan ise buna uygun insan ise zaman da bereketini görmeye başlıyor. Ee, ayrıca e, Google'da da Maydur, benim e, gör, görsel video şeklinde hazırladığım dua örnekleri vardı. E, onun adresini tam sana bir ara verdim ama baktım bilmiyorum. Onu da ince e, ilave yapabilirsin. E, o sayfada bakabil, bakma imkanı varsa inşallah. Hocam man, manevi ortamda yaptığın <gülüyor> sohbetler kayıt Bir, olarak var mı e, sende? Kur'an'dan dualardan biraz dua yapabiliriz değil mi? Çok iyi olur. İnşallah bakayım. Ben gene dediğim onu oldu mu hocam? Burada Allah'a derim. Her sabah kalkınca 11 defa etel küsü okuyorum. 11 defa İhlas-i Şerif. Ondan sonra 3'er defa Felak menası. Ondan sonra Peygamberimizden bu zamanda gerek Ehl-i imamları ve gerekse diğer e, Allah dostları özellikle yine Abdülkadir'in öncesi ve sonrası Allah dostlarına aynı zamanda Elazığ'daki Cemil Efendi kadiri i Şeyhidir. Onun e, silsilesindeki Allah dostlarını kendi anne baba ahirette irtial etmiş hmm. olan kardeşlerimizin e, bu zamanımızdaki bütün pekminleri ve devleti adamlarımızın Müslüman olanlarına hediye ediyoruz. Ve kendi ruhu makamımıza da hediye ediyoruz. Ondan sonra okuyoruz. Ondan sonra diğer zikirler, zikirler yapmak lazım. Yani insan günlük temizlik, ev, ev temizliğini yapmazsa evine sinekler gelir. Sineğin geldiği yerde de muhakkak ne var demektir? Bir pislik var demektir. Bir e, mekruh işlem var demektir. Onun için günlük ev bakımını yapmak manasında hani tahira beytiye diye oradaki ayet-i geçiyor. Oradaki beyt aynı zamanda kalp diye alırsan aynı zamanda bu bir vazife olur. Yani insan kalbini temizlemesi vazifesi. Birinci derecede ilk kalpte temizlenecek hastalık gaflet hastalığı. Çünkü çok kendisini hı. ibadet e, ve zikirle meşgul olan insanlarda da bulunan şeydir. Herkes kendisinin kalbin temiz olduğunu düşünür. Kimse kalbine kir yakıştırmaz. Ama maalesef gafleti kolay kolay gidermez. Gaflet Allah rızası bilincinin şuurunun yitirilmesiyle başlıyor. Evet. Allah sevgisinin bitmesiyle efendim e, kalp kirlenmeye başlar. Dolayısıyla Allah sevgisi ve Allah rızası ön planda olmadığın Hı -hı. anlar yaptığın işlerin hepsi gafletli andır. Bir de e, duyuların gafletidir ki bu e, aslında kalpteki e, gafletin e, artık son merhalesidir. Yani kalpteki faaliyet önce beş duyunun kafle olmasıyla başlar. Duymaz, görmez, anlamaz, anlamamazlığa gelir ve dolayısıyla e, ondan sonra kalbe gidecek uyarılar vazifesini yapamaz olur. Gördüğü zaman da, e, ibret alamaz. Bakar görmez. Evet. Bu açıdan Kalbin temizliği zikrin birinci amacıdır. İkincisi beş duyu temizlemek. Beş duyu temizlemek tabii ki beş duyu temizlemek de yine kalbe giden yolları temizlemek anlamına gelir. Biz buna bir daha bir şey daha katarız gıda yolunu yani beslenme yolunu temizlemek. Helallardan yemek ya da ihtiyacı kadar yemek bazen azaltmak bazen çoğaltmak şeklinde bildiğimiz gıda beslenme e, yollarının temizlenmesi e, ve bir daha il ilave ederim niyet temiz. İşte e, bunlar hepsi zikrin merhalesidir, zikrin sahasıdır, zikir bunlar için Yani bu, bu etrafı çevreni nasıl e, işte Kabe ve Kabe'nin çevresini temizlemek, misafirlerine efendim layet e, etmek vazife ise Kabe'yi e, gönül kâbesine giden yolların hepsini açık tutmak. Bir vazife, oraları temizlemek bir vazife. İşte bu da bakamıyorsun, firasetli anlayışın yok. O zaman sende de feth var demektir. Bu kafletten kurtulmayı e, amac edinerek zikir yapacaksın. Onun için zikir yaparken, tabii ki zikirin en mühimi kısmı e, ona verdiğimiz manadır. Zikir yaparken, la ilaha illallah derken, o illallah'a ne mana veriyorsun, nasıl düşünüyorsun, La ilahe de neyi e, reddediyorsun? Neyi çıkarıyorsun? Neyi yok ediyorsun? Neyi seni ilgilendiren gördüğün görseller efendim e, düşündeki fikirler efendim e, seni meşgul eden meşgalelerin hepsini bir çıpıda bir e, efendim e, tasavvurda tahayyülümüzde e, maddeye benzeterek onu kalpten çıkarmak. Ondan sonra da e, illallah ile Allah'a nurlu bir şekilde nurun gelişi gibi İllallah nurlu yazılmış bir illallah şeklinde kalbin üzerine yazdığı düşüneri ve bu böyle bir e, ameliyedir ki her hali e, mana, nur, feyiz ve tavır ameli demek ki birlikte olacak. Bunlar hepsiyle meşgul olurken zaten o ameliye kendi kendini tamamlıyor. Diyorsun ki kalbindeki baharda kiminle kustum, kimle can sıkıldı, kimin sözü kafamda var. Bunların hepsini eee el e dediğim anlamları yapıyorsun. Mesela bazı anlatıyorsunuz böyle yaparken çok örnekler veriyor. Mesela beş tanesini de ki bugün şu beni cam sıktı. Şu. Onun için söylüyorum. Yedi tanesini. bu için söylüyorum. On bir tanesi. Diye taksim yapıyor. O yediyi bitirdikten sonra duruyor. Ondan sonra tekrar bir de aklına giren, kalbini meşgul eden, aklını meşgul eden, sıkıntı veren ne varsa hepsini o bir çırpı da temizlemek amacıyla yapıyor. Bunlardan kurtulduğu andan itibaren ondan sonra Allah'a, e, o sıfat için Allah'ı düşünmek onun sıfatlarını ondan sonra yapabilir. Yoksa bunlar varken bunlarla birlikte yapılan iş fiili ve ameli şirk olur. Karışır. Sütle su karışırsa orijinal bozulur. Efendim, her karışım doğru karışım olmaz. Hele dünya, dünyavi ile uhrevi olan birbirine karışırsa ee, oradan e, tam bir zevk olmaz, tam bir kabul olmaz, ameli salih olmaz. Onun için hepsini yerinde, dünya olan, dünyalık işlerde kullanmak, okura olan, okba olan e, ve Allah'a olması gereken de hepsini yerli yerince yerinde kullanmak ve orada, oraya koymak için zikir yapılır. Onun için buna biz ne diyoruz? Ef'al zikri. Yani Allah'ın fiillerini, Muradını anlamak, onu takip edip onunla hoşnut olmak. Tevekkülü tam, sabrı tam, imanı kamil olmanın yolu Allah'ın bütün kararlarında yaptıklarında onun muradını anlayarak ona tevekkülü tam ile tevekkül edip teslim olmak. Allah'ın senin üzerinde, kainat üzerinde, varlıklar üzerinde, diğer insanlar üzerinde yaptıklarının kabulü ona tam teslim olmak önce tabii ki dille başlıyor ama yetmiyor bu defa Kalp ile teslim olmak lazım. Bütün bunlarda Allah'ın ne güzel yaptığını, ne güzel e, efendim, muradi ilahisini tecelli ettiğini, edişini, bütün bunları takip ederek tam manasıyla bir teslimiyet o zaman mümkündür. Kalbin teslim olmadığı teslim, teslimiyet değildir, İslam değildir. Onun için kalbimizin gerçekten inandığımızı söylediğimiz e, bu ilahi fiillerin, e, ilahi muradın onun bütün üzerimizdeki tecellilerini gördüğümüz zaman onu kabullenmek. Bazen acıdır, bazen tatlıdır, bazen zordur, bazen kolaydır, bazen çilelidir, bazen şudur budur. Hoşumuza gider gitmez. Ölüm olur, kalım olur, bela olur, sıkıntı olur, gaza olur. Her halükarda insan kendisini hazır tutabiliyorsa işte gafil değildir. O insan gafletten, gaflet mertebesinden kurtulmuştur. Gafil olduğunu söylemek ya da olmadığını söylemekle yetmez. O sürekli bir e, tarassut talidir. Nasıl hudutta bekçiler, askerler beklerler. Ah şimdi artık tehlike yoktur. Hadi terk edelim gidelim demez. Her zaman onu bekleme durumundadır asker. Biz kalbin askeriyiz. Kalbin askeriyiz. Kalplerin askeriyiz. Kalbimizi kontrol edip eğer gıllı var ise bir diğer kardeşine karşı üstünlük, haset, kin diğer kardeşine karşı efendim kendinde haksız yere hak görme gibi hastalık varsa bil ki oraya kirlenmiştir. Kalpte bir pas vardır. Kalp Allah'ın istemediği istikamette gidiyor demekti. Hemen çanlar çalıyor ziller çalıyor. Onu ilk çalıyor efendim, temizleme zamanı gelmiştir. İlk fırsatta her şeyi bırak her şeyi bırak o kalbine o tevhidle temizle Onun için tevhidin bize dönük kısmı itibarıyla bütün esmadan değerlidir. Tevhid Bizim işimize yarayışı itibarına nedir? En işimize yarayan zikir, tevhid zikirdir. Bunlar yaptıktan sonra diğer esma zikirleri, diğer Allah'ın ismi elbette velezikrullahi ekber, Allah'ın zikri hepsinden büyüktür. Yani bir insan gerçek manada temizlenmiş, gafletten arınmış bir tavırda, halde ve kalp huzuruyla Allah dediği an yer gök onun o ilahi tecellisinde nasiptar olur. Gökteki melekler, yerdeki insanlar, kendi vücudu, efendim etrafı, çevresi öyle huzur bulan bir kalp ile Allah dendiği anda onun hepsinin fezinden bereketinden istifade eder. Onun için ne diyor ayet-i Ela اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَطْمَعِنُّ الْغُلُوبِ Allah, Allah diyerek kalpler, sinelerdeki latayfler, sinelerdeki sırlar, esrar hepsi ondan nasiplenir diyor. Huzur bulur. Nasıl insan bir şeyi isteği varken huzur bulamaz. isteğine kavuşmamışken huzur bulamaz. Demek ki vuslat Allah iledir. Onun için kadir zikirlerinde de Nashi zikirlerinde de hepsinde Allah Allah diyerek vuslat söz konusudur. <gülüyor> Ama önceliğimiz Kadir yolunda önce tevhid çekilir ki engeller bertaraf edilir. Efendim kafret vesvese, şeytani şüpheler den arınmadan Orada çekilecek Allah esmasının e, hiçbir bize faydası yoktur. Sadece dilimizi yorar. Külfet üzere külfet olur. Eğer sen Allah dedikçe dilin yoruluyorsa ve külfeti hissediyorsan ve de gerçekten kalp buna cevap vermiyorsa e, bir e, virüs var. Arada virüs var. E, söylediğin kalbe gitmiyor. Bu virüsü temizlemek lazım. İşte bu gaflet virüsü. Bu işte isyan Allah'a tam güvenmemek, kendi nefsini, egosunu şişirmek. Bu durumda olan insanlar ne okursa okusun kalbine gitmiyor. Kalp bundan nasipsizdir. Kalbin nasipsiz olduğu bütün işlerden sana bir fayda yoktur. Diyelim kardeşim, Allah razı olsun bugün e, bu kadar. E, kendimize yönelik, insan kendisine yönelik bakımını tam yapmazsa yani kendi e, nefis terbiyesi diyelim tevhid e, Vücuda efendim, tam manasıyla e, tesirini göstermenin ameliyesi işte budur. tevdi doğru çekmekte, doğru söylemekte. Sabah namazından sonra 300 defa tevhid gibi getirirse Allah 100 defa desen mesela ondan sonra kısa zamanda bakarsın ki vücudun farklı bir hale gelmiş. Kısa zamanda efendim çoğu da işte... Şeriat ehli için bir insan e, kabız ya da bastı haline örnek olsun diye. Şeriat ehli için Allah'ın e, bol bol nimet vermesi, o nimeti onun da bol bol kullanıp <gülüyor> sorgu ve suale çekilmeme haline biz basit diyoruz. Efendim, onların muhasebesi, muhasebenin neticesinde de onun geri alınması ya da daraltılması, azaltılmasını haline de diyoruz. Ama tarikatta ise e, bütün bu zikirin ve gaflet halinin bir anda gitmesi ve bir anda hedefe vurur gibi e, bir manevi halin ağızlığına gelmesi ve bütün engellerin ortadan kalkmasıdır. Gafletin gitmiş, kalbin huzurlu, kalbe feyiz gelmiş, ondan sonra da durmadan Allah'ın... E, dilinde konuştuğun an kalbin ona cevap veriyor. Ve kalpteki olan Allah sözü, onun sevgisi, onun aşkı, dilinde tat haline gelmiş, irfan haline gelmiş. İşte bu durumda biz buna ne diyoruz? Basit hal ediyoruz. Gerek içeriye giren ilahi mesajda, gerekse içeriden gelen ilahi mesajda her hepsinde yollar temizlenirse işte buna ne diyoruz biz? Bası hal. Eğer bu kesilirse, sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Yollar kapanmış ise buna da kabız diyoruz. Ya da daralmışsa, eski tadın kalmamışsa buna da kabız diyoruz. Gerek kendimize yönelik, gerekse dışarıdaki nimetlerin e, içerisindeki ilahi sırrı anlaman yönünde e, bu yollar kesilebilir. Bu kesildiği zaman da dergahı, o kapıyı bırakmamak, devam etmek, o zikri devam etmek. O zikri devam ettirmezse bu her iki halde de zarara uğrarsın. Şimdi efendim bastı halinde şükre devam, kabız halinde de sabra devam, tevekkülle yola devam. İşte bu her iki halde insanın manevi seyrini, manevi gidişini, manevi halini bir durumudur. Sürekli birçok insan da sevgide kendisini rahatlar ve ilerlemeye sağlar. Ama Allah'ın belasında verdiği bir imtihan yönünü anlayamaz uyum başarılı olamazsa o insan tam olgun insan değildir. Sürekli çocuk gibi insandır. Yani o insan sürekli sevgiye muhtaçtır. Cenab-ı Hak bu kişileri bir müddet sevgisiyle besler, bak bakar ki kabız haline dayanamıyor o zaman onları bir başkasını gösterir. Ona git ondan bu işi öğrendir. Musa selam şabe selam'a gönderdiği gibi efendim öncelikle bir yetişmesi için bir diğer vesileye ihtiyaç var. Yahut da bizzet kendisi onu yetiştirir. Ama ne olursa olsun, kabız haline de, bas haline de efendim, bu tecellilere e, sahip olduğun zaman, bunlar sana Allah tarafından verildiği anda da bunlar bir e, Allah'a ulaşmanın halleridir. Allah'ın sana verdiği efendim, imtihan sebebidir diye e, kabul edip yola devam etmektir. Heri halükarlı. Yani Allah'ın celali de var, cemali de var. Celali de, cemali de her ikisi için hoştur. Celalinde hoş, cemalinde hoş diyebilmektir. Değil mi? Yani Allah seni cehenneme gönderse, eyvah bunca benim ona olan sevgim, iyiliklerim, ameli salimlerim boşa gitti, bana bunu niye yaptı, işte oldu mu, Allah'ın adaletine sar mı diyorsan, demek ki sen Allah'ı sevmiyorsun. Allah bunca yaptıklarına rağmen seni istediği yere gönderebilir. İster cennetine, isterse cehennemine. İçinde zerre kadar kamu olmaz ve içinde zerre kadar bu hususta bir e, itimatsızlık olmazsa işte Allah işte benim kulum, emir kulu arasını seni seçer. Ondan sonra senin elinle tutar, senin gözünle görür ve insanlara yardımını yapar. Senin e, orada emir kulu olarak kullanır. Allah'ın yeryüzünde nice Allah'ın insanlardan bu şekilde hizmet ettirdiği hem dünyada hem de ahirette hizmet ettiği hem ruh, ruh alemi bu dünyaya gelmeden hem de geldikten sonra meleklerden daha bilmediği sırlarda kullandığı Allah'ın insan kulları vardır. Bunlar yeryüzünde insanlar için bazen şifa için bazen insanların yardımına koşmak için Hızır aleyhisselam gibi. Demek ki e, yeter ki Allah'ın emir kulu olacak şuuruna sahip ol Allah kimlerden seçer salihlerden emir kulunu hem kabıza hem de bast haline sahip olup buradaki sırrını kavrayan. İslam olmak böyle bir şey işte. Gerçek manada İslam olmak budur. Efendim Allah'ım sen bana nimetini verirsen ben senin dediğini tutarım. Şeklindeki bir anlaşmada itiraz vardır İslam yoktur. Cenab-ı Hak bu manada Hazreti İbrahim'in ben İslam olanların ilkim dediği bu işte. Yani itirazsız, şartsız, ıvazsız, garazsız hiçbir düşünce beklenti olmadan ben Allah'a ıı, teslim oldum. Her halükarda, her halimde, her yerde, her zaman onun emrini yerine, get yerine getirmeye hazırım. Emir kuruyum. Melekler öyle yaratılmış ama insanlar kendisini o mertebeye çıkarırsa işte o zaman meleklerden üstün olur dediği budur. Melek insanlar öyle insanlar vardı gerçekten gittikleri yerde Allah'ın e, işte emir kulu olduğu onların halinden bellidir, konuşmasından bellidir. O, o anda konuşanın evet insan gözümüzle gördüğümüzde insandır ama o kelamların. Ee, muhakkak. Öyle hocalar kitapları böyle ezbere bilirler. Ama o insanlar bakarlar ki bu bu her söylediği ayetin manası. Her konuştuğuna bir ayet bulabilirim diye söylüyor. Böyle alimleri gördüğü zaman hocalar. Yani diyor ki her konuştuklarında bir ayet maali var. Bir ayeti maaline iz düşüyor. Boş konuşmuyor bu adam derler. Niye? Çünkü onlar kitapla karşılaştırma ilmine sahip. Onun için bu manada Kur'an'ın e, inzali sürekli devam etmektedir. Kainatta fiili inzal yine devam etmektedir. Sözlü yine ve bu ilişki vahiy bu manada ilham manasında devam etmektedir. Ama asla bunlar vahiy olarak delil kabul edilmez esas olan vahiy şeriatın dışıdır. Şeriatın kendisidir. O da Kur'an'dır, sünnettir. Esas olan budur. Eğer bu uyumluğu sağlayamıyorsa burada nefsani bir şey vardır. Yani her söylediğin Kur'an'a uymuyorsan, Kur'an'a kendini ayarlamaya yanaşmıyorsan, efendim Kur'an'da öyle ama bu öyle değil, bu dır falan diye yorumlamaya başladığın andan itibaren kendi isteğini ortaya atıyorsun. Allah'ın emrine ve Allah'ın gönderdiği vahiye aykırı davranıyorsun. Hiçbir evliyanın buna hakkı yoktur. Mertebeleri, makamı gereği farklı sırlardan bahseder ama o sırları Kur'an'ı, Kur'an'daki efendim ayetleri hadise delil gösterecek şekilde anlatması onun kamil iman sahibi olduğunu ölçüsüdür. Yani ne kadar sır bilirsen bil onu Kur'an'a göre anlatmasını bil. Eğer onu anlatamıyorsan, sünnette delilini gösteremiyorsan sus. Söyleme daha iyi. diyorum. Allah emanet ol. sevgili kardeşim. Eee Müslüman da doğru, Müslüman da doğru. Işte. Ama Müslüman bunun sırrını, eğitimini bilmediği için, cehaletle cevap verir ve arka planı e, da kayıp etti mi, zararı mı, karlı mı, bunu bilemez. Bunu bir başka bilene, bu işin seyrini, bu işin eğitimli görmüş insanlara sorarak kalbi rahat eder. Müslüman bu manada teslimin yüksek seviyesi olan şüphesiz kabulü yapamaz. Yani. Tarikat, tarikat burada eğitim diye düşün. Yani bunun eğitimini görmemiş bir insan e, bu hallerde efendim sürekli acı e, yaptım ama doğru mu? Manasında kendisi hep sorgular. Zaten Kur'an Kerim'de bilmiyorsanız ilim ehline sorun demez. Kur'an kendisi der ki, bilmiyorsanız zikir ehline sor. Feselu ahlal zikri in kuntumla ta'lamun. Bilmiyorsanız zikir ehline sor. Ne demek? Yani başından geçene sor. Bu işi bilene sor. Manasında. Burada bu işin tefekkürüne sahip insan. Yani kimdir tefekkürüne sahip insan? Elbette başına geçen, e, bu işte bilgi sahibi insanlardır. O Oradan harekette bil, bilene sor diye tercüme ediyoruz. Yoksa Kur'an tabiriyle ehli zikre sor diyor. Bilmediğin ehli zikre sor. Yani her konunun bir e, bileni var, onu yapanı var. O konuda irfan sahibi insanlar var. Ona sor, onu bul manasında dolayısıyla e, bu kabız ve bast halini, her hepsinin, her hepsinin bütün Müslümanlarda farklı tecellisi vardır, farklı sırları vardır. Ama bunun arka planını, seyir sülük tamamlamamış insan doğru anlatma şansına da sahip değildir. Sadece efendim genele muhatap ifadelerle yani sabırla ifade eder. Efendim, tevekkülle karşıla der biter. Ama seyrüsülü bir gerçek manada yaşamış insan bunu gün be gün hayatını, hani 20 sene, 23 sene kabuz hali yaşamış insanlar var. O mu daha çok bilir, efendim. 3-5 sene ya da bir iki sene yaşamış insan var. O mu daha çok bilir. Burada bu örnekte olduğu gibi elbette seyrüsülük hali yapmış ve bu işlerini bizzat nefsiyle mücadelede belli bir mertebeye gelmiş olgunluğa gelmiş insan daha fazla bilgiye sahiptir <gülüyor> efendim işte mesele değil mi Sıradan, sıradanlaşıyor yani çünkü e, o aslında bunların cevabını aldın sen aslında cevabı Var yani. Cevabı konuştuklarında e, içerisinde var. Yani ne dedik? E, dil ile kalbin arasındaki mesafe azalması ya da düzelmesi lazım. Engeller kalkması lazım. Söylediği sözün önce kendisi için söylemesi lazım. Konuştuklarını önce kendisi için konuşması lazım. E, bu bir uzun bir mesafe. Seyir sülük budur zaten. Seyrisülük dil ile kalp arasındaki mesafeyi temizlemek, azaltmak, düzeltmek ve dil söyleyince kalbin onu doğrulayıcı hale gelmesini sağlamak. iki kalp söylediği zamanda Allah'a inancının güçlü olması, yolların temizlenmesi. Kalp ile Allah. iki adımdır yaptık Anistan. Allah'a vusret iki adımdır. Bir, dilden kalbe. iki kalpten Allah'a. Bu iki, iki yolu temizlediğin an. Allah'a her sözün ulaşıyor. İleyhis adı kelime tayyip. kelimi tayyip özelliğinde Allah'a gidecek amel salihler durumuna gelir. İşte o da ancak dilden kalbe ulaşan yolların temizlenmesi. efendim. Bunlar tek yol değildir. Gözden giden, kulaktan giden, işte beş duyuyla giden, iki hissiyatla giden ve diğer bütün yollarla hatta burada bütün fiillerimizi de katabiliriz. Bütün zevklerimizi katabiliriz. Hepsi kalbe giden merkezde toplanıyor. Ve bura, bu aradaki bütün parazitlerin kalkması lazım. Bu parazitler kalktığı andan itibaren sonra kalpten oluşan, istediğini kalbe söyletiyorsun. Sonra söylediğini kalp, kalp doğrulatıyorsun. Sonra da bunun hepsinin Allah'a yönelmesini sağlamaktır. Allah'a yönelmesini sağladığın andan itibaren Allah ona cevap verir. Allah'ın bizden istediği iki adımdır. Birinci adımı sen at, diyor, ikinci adımı ben sana yardım ederim. Kalpten Allah'a yönelme de Allah yardım ediyor. Kur'an'la yardım ediyor, hadisle yardım ediyor, mübarek gün ve gecelerle yardım ediyor, mübarek insanları gösteriyor, onları konuşmasını dinliyorsun. Kur'an okurken, hadisi okurken. O zaman kalp uyandı ya, ondan sonrası kolay. Yeter ki öncekini hallet. Birinci adımı sen at, ikinci adımı ben sana yardım ederim diyor. Kur'an onun için indi. Peygamber onun için indi. Güzel insanlar onun için bize örnek gösterildi. Bütün Kur'an'da geçen o hikayeler ibret alınsın diye bunun için gönderildi. Yoksa laf olsun, edebiyat olsun, kültür olsun diye değil mi? İkinci adım. Yani birinci adımı biz atacağız. Birinci adım dilimizle kalbimizin arasındaki parazitleri yok etmek. Dil doğru söylerse kalp diye. temizlenir. Efendim vücut doğrus istediğini, doğru olanı yaptığı anda bu defa ne yapar? Kalp de ondan nasibini alır. Efendim bu iş bitmez tabii ki her e, sohbette farklı farklı her e, konuşmamızda farklı farklı Allah'ın güzelliklerini görme imkanımız var. Yeter ki o gören göze sahip olan köre ne demiş? Köre ne? Görene? Yani bir adam körse ona ne göstersen ne anlamı var ki? Eğer kör ise ona bir şey yok. Ama görüyorsa ona ne göstermen gerekir ki? Görüyor adam. Bir adam görüyorsa ona göstermene lüzum yok ki. Adam görüyor yani artık. Basireti açılmış. Ve anlayışın önünde engel kalmamış. Sen onun yanında konuşma sus. O görüyor zaten. Gördüğünden basiretiyle anlam çıkarıyor firasetini. Bırak o kendi konuştuğu gibi. Senin söyleyeceğini, senin durumunu, senin halini sana anlatır ve görür. Ama görmüyorsa, köre ne Görmen Görmeyen adama ne kadar anlatsan hep şüphe eder. Anlat, anlat, anlat, anlat. Anlattıkça o iyice şüphe dolar. O sadece görmesini sağlayın. Diyorum, Allah'a emanet ol. Esselamu